Ağabey Allah'tan Şeytan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbilâlim. Salatu ve selamünaleyküm ya Seyyid Alâvulîn ve Alâhîn. Ve ilâ jami' el Âmîyayi ve el Ve ilâ jami' el-Yuliyayi. Ve alhamdülillah Rabbilâlim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an baştan sona Allah'ı anlatır. Allah'ın el esmaül hüsnasını anlatır, Allah'ın güzelliğini anlatır. Allah'ın yeryüzündeki halifeyi anlatır. Nasıl Halite olunması gerektiğini, nasıl Allah'a avd olunması gerektiğini, nasıl ibadet yapması gerektiğini anlatır. İnsanın hizmetine verdiği varlığı, mahlukatı anlatır. Cenneti, cehennemi anlatır. Cennetin nasıl kazanıldığını, cehennemden nasıl sakınılması gerektiğini anlatır kıyamet yerini, hesabı anlatır, bütün işler dönüp dolaşır, mutlaka Allah'ın bir ismine gelir. İster Allah kendini anlatmış olsun, ister gülünü anlatmış olsun, ister varlıktan, mahlukattan herhangi bir şeyi anlatmış olsun, ister imtihanı anlatmış olsun, İster kullarına yaptığı muameleyi anlatmış olsun, cenneti, cehennemi, hesabı anlatmış olsun, bir peygamberi anlatmış olsun, peygamberin karşısında duranları anlatmış olsun, peygamberlerle beraber olanları anlatmış olsun, mutlaka Allah bir ismini anlatıyor. Biz de hep beraber Allah'ın isimlerini, El Esmaül Hüsna'sını yani en güzel isimlerini hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. İmtihanı anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın bize yaptığı muameleyi anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya çalışıyoruz. Kısaca işin özünü anlamaya çalışıyoruz. Allah ayet kerimede buyuruyordu, Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Haşyet duyar, hoşu sahibi olur. Alim kimdir diye sorulduğunda, verilmesi gereken cevap nedir? En çok Allah'tan haşyet duyanlar. Elim sahibi, bilgi sahibi kimdir diye sorulduğunda Allah'ı en güzel bilenler, en güzel tanıyanlar. Nasıl? Allah'ın kendisini tanıttığı gibi. Yani el-esma-ül ile onu tanıyanlar. Alim onu tanıyandır. Dolayısıyla ondan haşyet duyandır. hoşu sahibi olandır. Korkmak başka şey... Haşyet duymak başka şeydir. Haşyet, büyüğün azametine karşılık duyulan huşudur. İnsan herhangi bir şeyden de korkabilir ama haşyet duymak başka bir şeydir. Bu bir tek Allah'a yakışır. Haşyet duymak. İnşallah bugün Allah'ın El-Vehhab ismini anlamaya çalışacağız. Allah Vehhab'dır, Allah Kerim'dir, ikram eder, Allah Rezaktır, rızık verir, Allah Ekrem'dir, insanı Kerim yapar, Allah vehabdır, Hibe eder. Hibe karşılıksız verilen demektir, Vehhab karşılıksız veren demektir, karşılıksız. Ama bu karşılıksız denince, sanki Allah'ın hiçbir muradı yokmuş gibi, hiçbir hikmeti yokmuş gibi anlamak doğru değildir. Mutlaka Allah bir şeyi hibe ettiyse, ikram ettiyse, karşılıksız onu verdiyse, Allah'ın bir muradı vardır. Allah'ın Vehhab ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer. 3 defa Allah'a isnat edilir. Toplam 22 sefer bu isim gelir. Vehhab, vehibe kelimesi. Hepsi de aile ile ilgilidir. Aile. Allah aileye hibe eder. Aileye karşılıksız ikramda bulunur. Çünkü eğer ailemiz, yuvamız, evimiz cennet gibi olursa, orada Allah'ın vahyi okunursa, hikmeti öğretilirse, Allah'ın hesabı yapılırsa, orada yetişen evlatlarımızda ne olur? Allah'a abd olur kul olur. Evladın ana baba üzerindeki hakkı, ana babanın evladını Allah'a layıkıyla kul yapması, abd yapmasıdır. En güzel kim evladını yetiştirir, kim evladını Allah'a kul olarak, abd olarak yetiştirmişse, evladı en güzel yetiştiren ana baba onlardır. Kim evladını Allah'a karşı edepli bir hale getirmişse, Rabbinden haşyet duyan bir kul olarak onu yetiştirmişse, Allah'ı seven, ona itaat eden, ona teslim olan bir kul olarak yetiştirmişse, o evladını en güzel şekilde yetiştirmiş, Allah'ın kendisine emanet ettiği evladına en büyük Mirasıyla en büyük serveti de bağışlamıştır, ikram etmiştir. Eğer böyle değilse, evlat Rabbini bilmiyor, tanımıyor, anlamıyor, ona kulu olmuyor, avdo olmuyorsa, olmamışsa, bütün dünyayı da ona miras olarak bıraksa, bütün dünyayı ona ikram etmiş olsa, eğer sonunda onun gideceği yer cehennemse, Rabbini kaybetmekse, o emanete ihanet etmiştir. O, kendi evladına zulmetmiştir. Yarın kıyamet günü evladı, onlardan, anasından, babasından davacı olur. Bunun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, aleyhissalatü vesselam, Kıyamet günü kaybedenler anası babası için derler ki ya Rabbi bunlar seni bize tanıtmadı. İman etmemize, sana abdolmamıza vesile olmadılar. Bize öğretmediler, bize örnek olmadılar. Onun için bugün bu ateş azabından onlara iki kat ver. Kendi anası, babası için böyle bedduada bulunur. Allah'tan aldıkları cevap nedir? Merak etmeyin. Hepinize iki kat azap vardır. Hepinize iki kat azap vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, Bir ana baba için bundan daha azıklı bir durum yoktur. Daha zor bir durum yoktur. Yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği, giymeyip giydirdiği evladı ona cehennemden iki kat azap istiyor. Evet. Hep beraber bakacağız evlatlarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın bize emanet ettiği evlatlarımıza nasıl Sadakat gösteriyoruz veya ihanette mi bulunuyoruz? Allah'ın bize teslim ettiği Allah'ın gurudur. Kurlü sana teslim etmiş. Bana abd olarak, mümin olarak yetiştir diye. Ama ona başka şeyleri dayatırsan, senin için hayattaki en önemli şey dünyayı kazanmaktır dersen, okulu kazanmaktır dersen, işe girmektir dersen, şöyle ticaret yapıp para kazanmaktır dersen, Ona sirat-i müstakimi değil. Başka bir yol göstermiş olursun kendine göre. Onun için bize düşen evlatlarımıza bana itaat et demek değildir. Beni sev, bana saygı göster demek değildir. Ne demek lazım? Allah'a itaat et. Allah'ı sev, Allah'a teslim ol. Zaten Allah'a teslim olur. Allah'ı severse, seni sevmemesi, itaat etmemesi mümkün müydür? Seni baba olarak sever, ana olarak sever. Bir de seni Allah için sever. Bu sevgi bambaşka bir sevgidir. Böyle bir saygı da bambaşka bir saygı olur. Bambaşka bir edep olur. Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i kurban etmeye Kalkışırken önce ona soruyor. Ne diyor? Yavrum diyor, ben rüyada rüya demek, rüya görmek demektir. Ben seni kurban ettiğimi görüyorum. Soruyor, acaba nasıl bir tepki alacak? Ne dedi Hz. İsmail? Evet, babacığım emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. 10 yaşında çocuk. 10 yaşlarında. Kim yetiştirmiş? Hazreti İbrahim. Evet. Evlat böyle yetiştirilir. Ne dedi? İstediğini yap demiyor. Allah'ın sana emrettiğini yap. Rabbini biliyor. Biliyor ki Rabbi Subhan'dır. Yanlış yapmaz, eksik yapmaz. Biliyor ki kendisi bütünüyle Allah'a aittir. Allah'a teslim olmuş. Bütünüyle Allah'a tevekkül ediyor. Mümin, güveniyor. Evet. Vehab Karşılıksız veren demekti, karşılıksız, ikram eden. Ama ikram ederken, hibe ederken mutlaka Allah'ın bir muradi vardır. Allah'ın insanı yaratmış olması insana karşılıksız bir hibedir, Vehhab isminin tecellisidir. Ama Allah'ın insan üzerinde bir muradi vardır. Varlığı onun hizmetine vermiş olması karşılıksız bir hibedir. Yani insanın orada ne duası vardır, ne isteği vardır, ne de orada herhangi bir çabası, gayreti vardır. Ne de herhangi bir emeği vardır. Mesela, Allah güneşi yaratmış, insanı ısıtıyor. İnsanı aydınlatıyor. Bununla beraber, bütün mahlukat, eğer güneş olmazsa, var olmaz, hayatını sürdüremez. Bütün ağaçlar, bütün bitkiler için de bu geçerlidir. Hepsi insanın hizmetindedir yalnız. Bu insan kendine bakmalıdır, insana yapılmış genel bir ikramdır. Bir de Allah kullarından bir kısmına özel olarak ikramda bulunur. Özel olarak onlara hibe eder. Bir zahiri hibe vardır, bir de manevi hibe vardır. Allah hibeyi kime yaptığını beyan ediyordu. İbrahim ailesine, Musa ailesine, Zekeriya ailesine Meryem ailesine, Davud ailesine, Süleyman ailesine, Yunus ailesine, bir de Resulullah Efendimiz'in ailesine aleyhissalâtu vesselâm hibe ettiğini beyan ediyordu. Allah evladı hibe ettiğini beyan ediyordu. Hazreti İbrahim'e, İsmail'i, İshak'i, Yakub'i hibe ettiğini beyan ediyordu. Zekeriya Aleyhisselam'a Yahya'yı hibe ettiğini beyan ediyordu. Evlat hibeymiş. Bununla beraber evlat insanın aynı zamanda amelidir. Salih ya da salih olmayan amelidir. Bu her zaman için insanın elindeki bir şey değildir. Yani Allah peygamber ailesinden, yani Nuh aleyhisselam gibi bir peygamber ailesinden, Kenan gibi iman etmeyen birini çıkarır. Aynı şekilde Hz. İbrahim'i de Azer gibi müşrik bir babadan çıkarır. Lut Aleyhisselam'ın ailesi de halimi de iman etmemişti. Halimi iman etmeyebilir. Yani Allah kuruna irade vermiş ama Allah güzel yapanlara hibe eder. Kendi rızasını gözetenlere hibe eder. Neyi hibe eder? Salih evlat hibe eder. Cennete dönmüş bir evde salih evlat yetişir. Allah da o aileye hibe eder, ikramda bulunur. Onlar Allah'ın hesabını yaptıkları için, kendi evlerinde Allah'ın hesabını yaptıkları için, Allah'a kul olmaya, abd olmaya, Rablerini tanımaya çalıştıkları için. Allah onlara hibe eder, sadece evladı değil. Zahiri olarak da hibe eder. İkramda bulunur. Bu durumda Allah'ın hibesini, Allah'ın Vehhab isminin tecellisini almak, kulun çabasına, gayretine göreymiş. Yani durup dururken Allah hibe etmiyor. Hibe ederken onun bir muradi vardır. Vehhab kendisinden, karşılıksız istenen zat. Hiçbir ödemede bulunmadan, bir bedel ödenmeden kendisinden istenilen zat demektir. Vehab. Yani ya Rabbi ben şunu şunu yaptım bana ikram et, bana vehab isminle tecelli edip hibe et de. Hiçbir şey yapmamışım ama sen vehabsın. Karşılıksız da verensin. Sen bana ikramda bulunursan ben de şunu şöyle yaparım. Dediğinde, Vehhab Allah'tan tecelli etmesini istemiş olursun. Doğrusu baktığımızda, birçok Allah dostu, Allah'ın Vehhab ismini kendisine vurd edilmiş, onu zikrediyor. Diğer isimlerle beraber en çok, vird edindiği, yani sürekli çektiği zikirlerden bir tanesidir, Allah'ın Vehhab ismi. Bütün isimler, hepsi birbiriyle bağlantılıdır, beraber tecelli eder. Allah Vehhab'dır, bununla beraber aynı zamanda bir de Halk'tır. Yani mutlaka bir muradi vardır. O hibe etmesi boşuna değildir, sebepsiz değildir. Kur'an da Allah'ın hibesidir. Göndermiş olduğu bütün nebiler, bütün resuller aynı şekilde Allah'ın hibesidir. Yani kul bir çaba gayret sarf etmeden Allah'ın ikram ettiği, hibe ettiği nimetlerdir. Onlar da aynen tıpkı güneş gibidir, gönül alemini aydınlatır, yol gösterir, bununla beraber manevi olarak ısıtır, iman verir, imana vesile olur, muhabbete sebep olur, vesile olur, ebedi hayatı kazanmaya vesile olur, sebep olur. Kıyamete kadar gelmiş olan bütün müçhid-i de aynı konumdadır. Mesele doğru görebilmektir. Onun Allah'tan bir hibe olduğunu görebilip anlayabilmektir. Eğer kendisine baktığı gibi ona bakıp onu da kendisi gibi zannederse, onu Allah'tan bir hibe olarak görüp, Allah'ın hibesini kabul edip almazsa, yani onunla yorunu bulmazsa, sirat-i müstakibi onunla bulmazsa, gönlü onunla, onunla beraber Allah'ın ayetleriyle gönlünü aydınlatmazsa, Allah'ın güzelliğiyle, el-esmaul hüsnasıyla gönlünü onunla beraber aydınlatmazsa, onu kendisine örnek almazsa, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmazsa, ne yapmıştır? Allah'tan hibeyi, en büyük hibeyi kabul etmemiş demektir. Bunu görmeyince, anlamayınca böyle bir nimete şükretme ihtiyacı da duymaz, hissetmez. Duyarsa ne olur? Bunu anlarsa ne olur? Bunu anlarsa onunla beraber, o hibeyle, Allah'ın hibesiyle beraber Hazreti İnsan olur. Ebedi hayatını kazanır cenneti kazanır, Allah'ın rızasını kazanır. Dünyası da huzurla dolar, huzurlu yaşar. Hem kendi gönül aleminde, hem ailesinde, hem bulunduğu yerde huzurlu olur, huzur verir. Ama eğer o kendini bundan mahrum ederse, Allah'ın Hibesini kabul etmemiş, Allah'ın Vehhab isminin tecellisini anlamamış demektir. Kur'an Allah'ın hibesidir dedik. Peygamberler de, Resulullah Efendimiz de canlı Kur'andır. Yani Kur'an'ın müşahhas hali, şahsiyete dönüşmüş halidir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Kur'an ile insan ikiz gibidir. İnsan deyince Hazreti İnsan yalnız. Kur'an onun üzerinde görünür. Hazreti İnsan'ın üzerinde görünür. Onun üzerinde anlaşılır, tanınır. Allah'ın Vehhab ismiyle ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız önce inşallah. Huvellezî enzele aleykel kitâb. Kitabı sana indiren odur. Kitabı sana indiren Allah'tır. Minhu âyâtun ve kemâtun ünne ümmül kitâb. Onun ayetlerinden bir kısmı Mühkem ayetlerdir. Mühkem ayet, manası apaçık belli olan ayetlerdir. Hüküm içeren ayetlerdir. Ve ukaru müteşabihat. Gerisi de müteşabihattır dedi. Yani Allah örnek vererek anlatmış, benzeterek anlatmış, anlaşılmayan bir şeyi insanın anlayabileceği bir örnekle anlatma müteşabihat ve emellezina fi kulubihim zeygh kalplerinde eğrilik bulunanlar hastalık bulunanlar ve tetebue ma teşabe minhu ibtigae fitneti ve iptigâet te'evîlihi. Kalbinde hastalık bulunanlar, o müteşabih olanlara, yani mühkem olan ayetleri bırakıyor, müteşabih olanları almaya çalışıyor. Niye bunu yapıyor? Fitnet çıkarmak için, keyfine göre, kafasına göre, nefsine göre yorumlamak için bunu yapıyor. Onun tevrini yapmaya kalkışıyor. "Onun tevrini bilendir Allah. İllallahu ve er-rasihuna fil ilm." Onun tevrinini ancak Allah bilir, bir de ilimde rasih olanlar, ilimde derinleşmiş olanlar. Manasını bilir, o müteşabih olanların. Yehulûne âmennâ bihi kullun min indi Rabbina. Derler ki, hepsi Rabbimizin katındandır. Ve biz iman ettik. Anlamayınca iman olmuyor. Anlayanlar iman edebilir. Yoksa biz bu ayetleri anladık, bunları da anlamıyoruz. Onun için bizim bunlara iman etmemize gerek yoktur. Kimse diyemez. Ne demesi lazım? Öğrenmesi lazım. Anlaması lazım. Kimden? Elimde derinleşmiş olan rasihun alimlerinden öğrenmesi lazım. Sonra ne demesi lazım? İman ettik. Hepsi Rabbimizden katındandır ve biz iman ettik demeleri lazım. Ve ma zekerune illa ulul Bunu ancak gönül sahipleri, ulul <gülüyor> elbab, gönül sahipleri yani kalbi ölmemiş, gönlü ölmemiş, imanla diri olanlar bunu anlar. Bunu düşünür Düşünüp anlar Rabbena La tezik kulübena Be'de iz hedeytena Derler ki Rabbimiz Kalbimizi Eğriltme Kalbimizin eğilmesine müsaade etme. Bize hidayet geldikten sonra Allah bunu müminlere, Müslümanlara söylüyor. Allah'ın ayetlerini okurken, okunurken ona korkuyor ve endişe ediyor. Kalbinin sapmasından endişe ediyor. Duaları neymiş? Ya Rabbi, kalbimizi eğiltmeme, bize hidayet geldikten sonra veheb lena min ladunke rahme Allah'tan hibeyi istedi. Neyi hibe et dedi? Veheb lena min ladunke rahme. Katından bize rahmet ver dedi. Innake entel <gülüyor> vehab. Sen vehabsın. Allah'ın vehab ismi burada neyle ilgili geldi? Kur'an ile. Müminler Allah'tan rahmeti istemelidir, bize rahmeti hibe et demelidir. Öyle ki iman ettikten sonra, hidayete erdikten sonra senden başka tarafa dönmeyelim, hidayeti kaybetmeyelim. Kendi kafamıza göre, nefsimize göre ya da birilerine göre ayetlerini yorumlayıp kendimize uydurup sapmayalım, rahmetinden mahrum kalmayalım. Hidayeti kaybetmeyelim deyip Allah'tan rahmeti hibe etmesini ister istemelidir. Ma semina bihaza fi'l milletin ahire. Evet müşrikler bunu Resulullah Efendimiz için söylüyorlardı. Biz bundan önce ne bir millete ne de başkalarından ne de büyüklerimizden bunu işitmedik. In hazza illa ihtilak bu sadece onun söylediği sadece uydurmadır. El ile ilayhis zikru min benina aramızdan zikir Kur'an ona mı verilmiş? Allah ona mı vahyetmiş? Belhum fişekin min zikri. Hayır dedi Allah. Onlar ayetlerimiz hakkında şüphe içindedirler. Bellema <gülüyor> azab. Onlar daha azabımızı tatmamış. Ayetlerimizi inkar etme azabını tatmamışlar. en اِنْ دَهُمْ rahmeti رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ Allah yoksa dedi, Allah'ın rahmet hazineleri onların yanında mı? Aziz ve vehhab olan Allah'ın rahmet hazineleri onların yanında mı? Allah kime peygamberlik verir? Kime? kitap indirir. Kime vahy eder? Bu rahmet onların yanından mı? Oysaki bu Aziz ve Vehhab olan Allah'a aittir. Allah bunu hibe eder. Kime hibe eder? O şerefi hak edene hibe eder. O şerefi, o izzeti Aziz ve Vehhab O şerefi taşıyabilecek olana hibe eder, ikram eder. Hibe ederse ne olur? O da hibe eder. O da hayatını ümmet için hibe eder, vahveder. Ama Allah için. Onun için kul hiçbir zaman vehab olmaz. Yani Allah'ın Vehhab ismiyle tecelli etmesi gibi Vehhab olmaz. Kul neyi verirse versin neyi hibe ederse etsin Allah yolunda neyi kurban ederse etsin mutlaka bir karşılık bekler. Neyi bekler? Allah'ın rızasını bekler. Allah'ın kendisini affetmesini mahfret etmesini bekler. Kendisine rahmet etmesini bekler. Cenneti ikram etmesini bekler. Neyi yaparsa yapsın, mutlaka onun karşılığını bekler. Yani hiçbir zaman karşılıksız hibe etmemiştir. Etmez, edemez. İstediği kadar ben hibe ettim demiş olsun. Ya dünyevi ya da ahirete ait bir karşılık bekler. Bu da onun yaratılışı gereği doğrudur, öyledir zaten. Onun için hiçbir zaman vehav olmaz. Ama Allah hibe ederken, kulundan karşılık beklemez. Ama bir muradi vardır, bir hikmeti vardır. Hibe etmesinin bir muradi, bir hikmeti vardır. Allah'ın insanı yaratmış olması tamamen saf hibedir. Vehhab isminin tecellisidir. Vehhab ismi tek başına tecelli etmiyor. Biraz önce okuduğumuz ayette rahmetiyle tecelli ediyordu. Rahmet olarak tecelli ediyordu. Allah'ın vahyi olarak, Kur'an olarak tecelli ediyordu. Peygamber, peygamberlik olarak tecelli ediyordu. Evlat olarak tecelli ediyor. <gülüyor> Kader Rabbi iksirli vehabli mülken la yanbagi li ahadin min ba'di inneke entel wahab. Bu Hazreti Süleyman'ın duasıdır. Ne dedi? Evet, Rabbim beni mağfiret et. Bana öyle bir mülk ihsan et ki benden sonra hiç kimseye ihsan etmemiş olasın. Evet. Muhakkak ki sen vehhab'sın. Verdin mi verirsin. Ben bunu hak ettiğim içinde duan duam budur dedi. Allah da öyle yaptı mı? Evet. Hz. Süleyman'a verdiği mülkü ondan sonra hiç kimseye vermedi. Ondan sonra hiçbir nebi, hiçbir resul onun gibi hükmetmedi. Allah cinleri, şeytanları bütün hayvanları rüzgarı onun emrine vermişti. Hönaldike de Azekeriya <gülüyor> Rabbuh. Zekeriya orada mihrabta Kudüs'teki mescidin mihrabında Rabbine dua etti. قَالَ رَبِّ هَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرْرِيَةً تَيِّبَ Dedi ki Rabbim bana temiz bir evlat ihsan eyle zürriyetimden temiz bir evlat ihsan eyle اِنَّكَ سَمِعُ دُعَ ki Sen duaya icabet edensin, duayı işitensin. Allah da ikram etti mi? Evet. Allah evladı ikram etti, müjdeledi. Sonra Zekriya Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi benim evladım nasıl olur? Ben yaşlanmışım, kanımım da kısırdır. Kendisi istiyor, bir de nasıl olur diyor. Ama burada Hibe et dedi, sen vehapsın dedi. Yani imkansız da olsa sen yaratırsın, vere, verirsin yani. Dilersen verirsin. Allah'ın Vehhab ismiyle dua edenlere baktığımızda hepsi de aşk halinde dua etmiştir. Akılla değil. Akli devredeyken dua etmemişlerdir. Yani duaları o şekilde kabul görmüş değildir. Aşk haline bürünmüş, bir anda öyle bir hal almış ki, sanki aklı durmuş gibi, akıl devreden çıkmış gibi, aşkla, muhabbetle, birebir Rabbinden istemiş. Yani kendisi biliyor ki, yaşlıdır, 90 yaşına gelmiş, hanimi de kısırdır, evladı olmuyor, bana bir evlat verir diyor. Akıl devrede olsa bunu söylemeyecek. Ama Allah onu müjdeleyince aklı başına geliyor. Sonra nasıl olur diyor ya Rabbi. Ben yaşlıyım. Kanım da kısırdır. Çocuğumuz nasıl olur? Allah ne buyurdu? Evet. Doğrudur. Söylediğin doğrudur ama bizde böyle dedi. Evet. Bu böyle dedi. Biz bir şeye ol dediğimizde olur. Sen istedin ben de kabul ettim. Hibe ettim. Sen bana vehapsın dedim. Yani şartlar müsait olmasa da mümkün olmasa da ben de verdim. Wa hebna lehu Ishaqa Bu da Hazreti İbrahim şimdi biz ona İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik. Kullen hedeyna. Her birini hepsini hidayete erdirdik ve nuhan ondan önce nuh'u da hidayete erdirmiştik ve min zurriyetih onun zurriyetini de onun da hidayete erdirdik Davud ve Süleyman ve Eyüp ve Yusuf ve Musa ve Harun ve keza aleke nezdil biz bu peygamberlerin Nebilerin, Resullerin hepsini hidayete erdirdik. Her birine hibe ettik. Evlatlar hibe ettik. Bir de bunları mühsinler kıldık. Güzel yapanlar kıldık. İşte biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Biz mühsinleri böyle mükafatlandırırız. Güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Yani soylarından gelecek olan evlatları hidayete ermiş olacak. Allah'ın hidayetine ermiş olacak. Rabbi inne hünne edlenne kesiren minennas Rabbim dedi onlar insanların birçoğunu saptırdılar, yoldan çıkardılar. Ve men tebi ani ve innehu minni. Onlardan her kim ki bana tabi olursa, o bendendir. Ve men asani, her kim de bana asi olursa, ve inneke gafurun rahim. Sen gafur ve rahimsin. İşi sana kalmış, istersen makbul edersin, rahmet edersin senin kurundur. Onlar hakkında ben hüküm vermem, fikir beyan etmem. Ama bana uyanlar bendendir. Asli olanlar benden değildir, senin kullarındır. Kim söyledi bunu? Hazreti İbrahim. Onun için eğer bir peygamber böyle söylüyorsa bir başkası çıkıp bana uyanlar bendendir, gerisini helak et diyemez, helak olsun diyemez. Ne demesi lazım? Bunlar bana uymuş, bunlar bendendir, hesapları bana aittir demektir. Bana uyarlarsa hesapları bana aittir. Ama bana uymayanlar için sen gafur ve rahimsin, tercih senindir. Onlara nasıl muamere edersin, onu sen bilirsin. Eğer hüküm verirse ne olur? Haddini açmış olur, Rabbine karşı saygısızlık yapmış olur çünkü konuşan Hazreti İbrahim olunca ne söylediğini biliyor. Onlar kafirdir, onlar müşriktir, onlar putperesttir demedi. Cezalarını ver demedi. Helaket demedi. Onlar senin kullarındır. Sen gafur ve rahimsin. Ve inni hiftul mevaliye min ve Evet. Bu da Zekeriya aleyhisselamın duasıydı. Ben arkamdan benim yerime geçecek olan akrabalarım için endişe ediyorum. Beni temsil edemez diye endişe ediyorum. وَكَانِتِمْ رَأَتِى اَخِرًا Benim hanımım da kısırdır. فَهَوْلِ مِنْ نَدُنْكَ وَلِيَّ Ama ben senden istiyorum. Benden sonra bana bir veli ver. Bana bir veli. Beni temsil eden benim adına hareket eden bir veli. Felemma yahtezlehum ve ma yabudune min dunillah. İbrahim ne zaman onlardan uzaklaştıysa onların taptıklarından uzaklaştığında Allah'tan başka hem onlardan hem taptıklarından uzaklaştığında ve hebna lehu ishaqe ve yaqub, biz ona ishaqi ve yakubi hibe ettik ve kullen cealna nebiya bir de onların her birini nebi kıldık peygamber kıldık bu da babanın kendi evlatlarına olan ikrama vesile olmasıdır. Ve vehebna lehum min rahmetina Biz bunlara rahmetimizden hibe ettik. Ve cealna lehum lisane sidqin aliyya. Bir de bunlara doğruluk lisanı verdik sadakat lisanı verdik. Sadece sadık oldu değil, hem sadık oldular hem de bu sıdkiyeti anlattılar, takdim ettiler. Sadık olmaya davet ettiler. Ve habnahu min rahmatina. Eha hu Harun nebiya. Biz Musa'ya da rahmetimizden kardeşi Harun'u nebi olarak hibe ettik. Bu da Hz. Musa'nın duasıydı. Ne demişti? Ya Rabbi benim dilim biraz ağırdır. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak işime ortak olarak ver diye dua etti. Allah biz de Haruni ona yardımcı olsun, vezir olsun diye hibe ettik. Nebi olarak hibe ettik. ve vehabına lehü İsak ve Yaqub nafile, ve kilden jgalna salihin. Yani Hazreti İbrahim için buyurdu, biz ona İsak'i, Yaqub'u hibe ettik. Hepsi salihlerdendi. Festecibna lehu ve وهبنا lehu Yahya. Biz Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına icabet ettik ve ona Yahya'yı hibe ettik. Ve eslahna lehu Onun hanımını da, kısır olan hanımını da çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Innahum kanu yasari'une fil hayrat. Onlar hayır işlerinde yarışırlardı hibe etmenin gerekçesini Allah beyan ediyor. Hayır işlerinde yarışırlardı. Ve <gülüyor> jedgona na ve rehba. Bir de umutla, korkuyla bize dua ederlerdi. Ve kanulena khashiin. Onlar bize karşı haşyet içindeydiler. Allah'a karşı kaşet içindeydiler. Velzîne <gülüyor> min <gülüyor> Müminler şöyle dua ederler. Derler ki Rabbimiz bize lütfunla, ikramınla bize hibe et eşlerimizden bu çocuklarımızdan bizim için göz aydınlığı olacak evlatlar ihsan et. Ve cealna lilmuttaqin imama. Bizi ve evlatlarımızı muttakilere imam kıl. İmam yap. Sıradan insanlara cemaate imam değil, muttakilere imam. Muttakilere önder, rehber kıl müttakiler yetiştiren evlatlar istiyor, müminler. Bu durumda bize düşen evlatlarımızı müttakilere imam olacak şekilde yetiştirmemiz lazım. Allah'tan duamız da bu olması lazım. Allah'tan evlat isterken böyle evlat istemek lazım. Yetiştirirken de böyle yetiştirmek lazım. Muttakilere imam olarak yetiştirmek lazım yani. Aynı şekilde Davuda Süleyman'ı hibe ettik. O ne güzel kuldu. O tesbih edip Allah'a yönelirdi, buyurdu. Bir de Eyüp Aleyhisselam'ın buyurur. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum me'ahum. Rahmeten minne. Biz Eyyub'a hem onun ehlini bir de mislini ihsan ettik, ikram ettik. Tarafımızdan bir rahmet olarak el minna ve zikra li ulil albab, Gönül sahipleri için bir de üyüt olsun diye, ikram olsun diye, ibret olsun diye. Allah'ın Vehhab isminin, Allah'ın ve vehebna hibe etmesinin geçtiği ayetleri anlamaya çalıştık beraber. Kulun da vehhab olması gerekir mi? Evet. Nasıl ki Allah'ın bir muradı varsa hibesinde muradı neydi? Salih evlat yetişmesiydi. Mütakillere önder yetişmesiydi. Nebi yetişmesiydi, salih yetişmesiydi. hibeyi de hep bunlara yapmıştı. Kul nasıl vehhab olur? Önce kul her neyi yaparsa yapsın mutlaka o kendisine geri döner. Allah zerre kadar yapılmış bir hayri asla boşa götürmez buyurdu. Hatta ayet kelime de buyurdu ki yaptığın iyilik zerre kadar, hardal tanesi kadar olmuş olsa bile ister göklerde olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşına getirir buyurdu. Bu durumda hibe etmesi söz konusu değildir. Hibe ederken karşılığında kat kat Allah'tan alır. En az 10 kat alır. Allah bir de kendinden ihsan eder buyurdu. ilave edip ikram eder. Ama hibeyi yapan kazanır. Kul nasıl hibe eder etmelidir? Hibe ederken karşısındakinden bir teşekkür bile beklememelidir. Çünkü Allah müminleri anlatırken, onlar bakırları doyururken derler ki biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Bunun karşılığında sizden herhangi bir ücret istemediğimiz, beklemediğimiz gibi herhangi bir teşekkür de beklemiyoruz buyurduk. Mümin budur. Kimin için yapmış? Allah için. Karşılığını Allah'tan istiyor, Allah'tan bekliyor. Kimse Allah'a bir şey hibe edebilir mi? Edemez. Hibe ederse, yani kurban ederse Ne olur? Dünyayı verir, ahireti alır. Dünyayı verince ahireti alır. Evet. Canını verince neyi alır? Can deyince, onu sadece ölmek olarak anlamamak gerekiyor. Hayatını verince, hayatını Allah yoluna vahfedince. Sıra Allah'ın şehir ismine geliyor inşallah. Sıra Allah'ın şehir ismine geldiğinde bunu hep beraber anlayacağız. Anlamaya çalışacağız inşallah eğer vaktini, hayatını, zamanını Allah için, Allah yolunda sarf ederse ne olur? Hayatını imanına şahit kılmış olur. Her gün şehit sevabi alır demektir bu. Onun için şehit olmak için yaşamak gerekiyor, ölmek değil. Allah yolunda Kurban diyoruz. Kurban deyince ne anlamak gerekiyor? Kurb yakınlık demektir. Her ne ki hangi amelimiz bizi Allah'a yaklaştırdıysa bizim kabul olmuş kurbanımız O'dur. Kurban keseriz, onunla Allah'a yaklaşmayabiliriz. Ama iki rekat namaz kılarız, iki sefer Allah deriz, bakarsın ki O bizi Allah'a yaklaştırdı. İşte bizim asıl kurbanımız, bizim için kurban olan O oldu. Aynı şekilde bir yanlışı terk ederiz. O yanlışı terk ettiğimizden dolayı Allah'a yaklaşırız. Bizim kurbanımız, en büyük kurbanımız bizi en çok Allah'a yaklaştırandır. Yaklaştıran amelimizdir. Ya da terk ettiğimiz nefsimizin kötü halidir, yanlış halidir. Evet, hibe eden mutlaka kazanır. İnsana hibe eden. Yani verirken karşılığında hiçbir şey beklemeyen, insandan beklemeyen, ama Allah'tan bekliyor, beklemelidir. Bir verince bin beklemelidir. Allah verir. Çünkü Vehhab olan O'dur. Sen O'nun için O'nun kullarına hibe edince, Vehhab olan Allah da senin için Vehhab olarak tecelli edip sana hibe eder. O'nun vermesi, hibe etmesi, Kulun hibe etmesine benzemez. Eğer kul hibe ediyorsa Allah'ın Vehhab ismi tecelli eder. Ama hiçbir karşılık beklemeden, teşekkür de beklemeden yaptıysa, yoksa ben şunu şöyle yaptım, o da böyle yaptım ya da böyle davransın derse, Vehhab olmuş olmuyor. Ya da bunun karşılığını Allah'tan, hadi ben yaptım sen de yap. Sen bu yaptığını Allah ile yaptın. Allah sana ikram etmeseydi, sen neyi hibe edebilirdin? Rabbine karşı da edepli olur, onu hibe etmeyi aynı şekilde kendisi için hibe olarak, ikram olarak anlaması gerekir. Yani hep beraber burada toplandık, Allah dedik, ibadet yaptık. Rabbimizin kelamını anlamaya çalıştık. ismini anlamaya çalıştık. Rabbimizi Vahhab isminden tanımaya çalıştık. Allah bize hibe etti. Bir de ben geldim burada, seni anlamaya, tanımaya çalıştım. Hadi bana ikram et desek. Bu nasıl bir şey olur? Sen zaten geldin, kazandın zaten. Zaten sana hibe ettim. Bir adım daha Hazreti insan olmaya yaklaştın biraz daha Rabbini tanıdın biraz daha Rabbinin sevgisini kazandın onu tanıdığın için sevdiğin için, yaklaştığın için gönlündeki bütün güzellikler bir adım daha artmış oldu hibeyi aldın zaten bunun için Allah'tan karşılık istenir mi, beklenir mi? bütün ibadetler için bu böyledir hepsi Allah'ın ikramidir yani hibesidir. Ama kul bunu yapınca Allah ona bir daha ikram eder yalnız. O vehab'dır. Bu hibesi isimleriyle tecelli eder. Rahmet olarak tecelli eder, rızık olarak tecelli eder, af ve mağfiret olarak tecelli eder ama hibe Günahını sevaba çevirir, tecelli eder, hibe eder. Allah vehavdır. Ama mutlaka bunun bir hikmeti vardır. Nedir o? Kulum kazansın diye. O Hazreti insan olsun diye. Kazanması kolay olsun diye. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etsin diye. Onun için hibe eder. Zahiri olarak hibe eder, manevi olarak hibe eder. Ama kul bunun farkında olmazsa ne der? Tesadüfen oldu der. Tesadüfen böyle oldu. Tesadüfen ben şuraya gittim. Tesadüfen şuraya uğradım. İşte şansım vardı, böyle oldu. Ya da böyle oldu işte bu diye Şans, şanssızlık, tesadüf her biri ilah oldu. Hayatta şans diye bir şey yoktur. Tesadüf diye bir şey yoktur. Eğer biri buna inanırsa, her biri bir ilah olmuş olur. Şans ve tesadüf ilahi olmuş olur. Ne buyurdu Ayet-i Kerime'de? Hiçbir canlı varlık yoktur ki biz perçemenden tutup yürütmeyelim. Allah seni yürüttüyse bir muradi vardır. Sana bir şey verecek. Sana bir şey ikram edecek, hibe edecek. Sana bir şey öğretecek. Onunla mutlaka kazanırsın. Bu her anda böyledir. Ama Allah'ın yürü dediği yerde, Allah kimsenin alnından, perçeminden tutup, onu meyhaneye yürütmez. Nereye yürütür? İsminin zihredildiği yere yürütür. Biz de Rabbimizden, Vehab ismiyle tecelli edip, bize hibe etmesini istiyor ve dua ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi, sen Vehhab'sın. Sonsuz, sınırsız hibe edensin. Sebepsiz yaratıp hibe edensin. Bizim senden istediğimiz sensin ya. Senden seni istiyoruz. Rızanı istiyoruz. Dostluğunu istiyoruz. Cemalini istiyoruz. Senden senin sevgini istiyoruz. Amin. Bizi sevmeni istiyoruz. Amin. Bizi sevgine layık kılmanı istiyoruz. Amin. İstediğimiz sensin ya Sen Sen vehapsın, hibe edensin. Amin. Biz bunu hak etmiş olmasak da, buna layık amelimiz olmasa da, Amin. sen vehapsın, onun için bize hibe etmeni istiyoruz ya bize Zatınla, Sıfatınla, El Esmaül Hüsnan'la tecelli etmeni istiyoruz ya Rabbi. Amin. Sen Vahab'sın. Biz bunu hak etmiş olmasak da bunu bize hibe et ya Rabbi. Amin. Bu mübarek Ramazan ayının hürmetine, bu ayda bunu bize hibe et ya Rabbi. Amin. Sen Vahab'sın ya Rabbi. Amin. Entel Vahabur Rahim. Amin. Entel Vahabur Kerim. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen var mı? Bir bayan eşinin rızası olmadan sadaka verebilir mi? Verebilir. Eğer bir bayan Eşinin haberi olmadan, haberi olması ayrı, rızası olması ayrı şeydir. Haberi olmadan sadakayı verse o sadakanın sevabi hem kendisine yazılır, bölünmeden hem kendisine yazılmış olur, hem de eşine yazılmış olur. Eşi adına sadaka vermiş olur yani. Çünkü eşine ait. Ama rızası olmadan, eğer bunu yapma demişse, bunu yapamaz. Yoksa onu serbest bırakmışsa, herhangi bir, diyelim ki, fakir, dilenci, eve geldi, evden alıp bir şey verdi. Onu satıcı, kendi adına değil. O verdiği, hem, kendisine sadaka olmuş olur, aynı ile bir de, eşine sadaka olmuş olur. Ama verme demişse verme hakkına sahip değildir. Böyle bir yetkisi yoktur. Veremez. Bunu söylemişse yalnız. Bu yıl Kur'an okurken bedenim istek dışı zikir yapıyor. Kendimi durdurmaya çalışsam da tekrar bu hale geliyorum. Bunun hikmeti nedir? Hücrelerimiz Allah demeye başlamış. Zikir yapmaya başlamış. Buna hamd etmek lazım. Aylık 2000 TL geliri olan memur zekat alabilir mi? Zekat alamaz. Zekat fakirlerin hakkıdır. Yoksulların hakkıdır. Allah zekatın kime verileceğini beyan etti. ama biri boşluyorsa alabilir. Borcu kadar zekat alabilir. Boşluk derken öyle bir evde oturuyor, daha güzel evde oturmak için gitmiş başka bir ev almış, boşalmış. Bu değil. Eşlerin birbirinden habersiz ailelerine para vermeleri, vermesi doğru olur mu? Hepsi eşlerle ilgili gelmiş. Hayırlısı adam. Mal erkeğe aittir. Erkek dilediği gibi onu kullanabilir. Bir kadın erkeğe hesap sorup onun ona ait olan parasının hesabını soramaz. Ama kanuna göre şu anda ne yapmışlar? Yer yer ya bölüştürmüşler. Böyle bir şey yoktur. Ama kadın verebilir mi? Kadın veremez. Çünkü o o mal kime aitse ancak o onu dilediği gibi kullanabilir. Yani kadın erkeğe sen bu paranı, bu malını böyle kullanamasın diyemez. Ama erkek kadına benim malımı şu şekilde kullanamazsın diyebilir. Mal kime aitse onu kullanmak da ona aittir. Bununla beraber diyelim ki mal kadına aittir. Aynı şekilde erkek o mal üzerinde söz hakkına sahip değildir. Mesela kadının bilezikleri vardır, örnek veriyorum. O bütünüyle kadına aittir. Erkek de onu istediği gibi kullanamaz, müdahale edemez. Ona ait olmuştur çünkü. Nikah kıyılırken ona ait olmuştur. Ama eşler kendi rızalarıyla birbirini alıp verirken onların, analarının, babalarının müdahalesiyle bütünüyle yanlıştır. Namazı istek ve samimiyet olmadan sadece farz olduğu için kılması doğru mudur? İsteksiz kalınan namaz kabul olur mu? El cevap kabul olur. Şeytan burada hile yapıyor. Muhabbetin yok. İsteksiz kılıyorsun, zoraki kılıyorsun. O zaman bu namaz kabul olmaz. Bunu kılman gereksizdir. Der şeytan. Öyle değil. Ne olursa olsun bu Allah'ın emridir. Rabbim beni huzura davet etmiş. Yani i̇stegimiz mi yok? Muhabbetimiz mi yok? Ne yapıyoruz? Rabbimize boynumuzu büküp huzura gidiyoruz. Secde yaparken ne diyoruz? Ben senin huzuruna layık değilim. Ama... Sen beni huzuruna davet etmişsin, ben geldim ya Rabbi. Abu aciz kulun geldi. Huzuruna layık olmayan kulun geldi ya Rabbi deyip başını secdeye koyar, Allah ona muhabbeti verir, isteği verir. İnsan, Rabbinin huzuruna gitmeye istekli olmaz mı? Eğer isteği yoksa bir sorun var. Tembellik yapmak ayrı şeydir, isteğin olmaması ayrı şeydir. Mümin isteksiz olmaz. Aşla muhabbetle Allah'ın huzuruna gitmek ister ama tembellik yapabilir. Eğer o isteği yoksa sorun var. İmanında sorun var. Seven sevdiğini görmek istemez mi? Sevdiğiyle konuşmak istemez mi? İnsan, mümin Rabbiyle konuşmak istemez mi? Huzurunda durup secde edip halini beyan etmesi, arz etmesini sevmez mi? İsteksiz olmaz. Bu kelime yanlış kelimeydi. Mümin isteksiz olmaz. Namazı kılmaya isteksiz olmaz. Orucu tutmaya isteksiz olmaz. İyilik yapmaya isteksiz olmaz. Ne olur? Tembel olabilir. İster, içi yanıyor, yapmak istiyor ama yapamadı. İsteklidir ama yapamadı bu başka bir şey. Ama isteksiz olmak başka bir şeydir. İsteksiz olmak imansızlıkla eşittir. Rabbini bilmiyor, Rabbini tanımıyor demektir bu. Rabbini sevmiyor demektir. Ölülere hatimlerin gitmediğini duydum, bu doğru müdür? Allah Kur'an'ı ölülere okuyalım diye göndermemiş. Sahabe öyle yapmamış, peygamberler öyle yapmamış, Resulullah Efendimiz öyle yapmamış. Ama gidiyor mu? Gider. Buradan kim neyi gönderirse gider. Ama Kur'an dirilere gelmiş. Bu hatim okuyan arkadaşlar bir sefer Rabbim bana ne söylemiş diye okuyup anlasa daha güzel olmaz mı? Kur'an sevap kitabı değil. Onunla sevap kazanalım diye gönderilmiş bir kitap değildir. Onunla iman edelim diye, onunla hayatımızı yaşayalım diye, onunla Hazreti insan olalım diye, ebedi hayatımızı kazanalım diye, Allah'a olalım diye göndermiş Allah onu. Sevap kitabı değil. Sevap da kazanılıyor mu? Elbette ki. Yani sevap gidiyor. Ama Allah'ın kitabının hakkını vermek lazım. Hakkını vermeden sevap kitabı olarak görürsek ne buydu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalâtu Vesselam? öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur Kur'an onlara lanet eder. Niye? Ya anlamadan okumuş, sevap kitabı olarak görüyor, öyle okumuş ya da okuyor okumuş, anlamış ama tersini yapıyor. Kur'an lanet etmesi ne yapsın? Elbette ki lanet eder. Kur'an-ı Türkçe ve Arapça mealini okuyarak hatim edebiliriz. Elbette ki. Ben uzun zamandır buraya geliyorum. Birçok konuda kendimi düzeltemedim. Sorun bende biliyorum. Kendimi buraya hiç layık görmüyorum. Ne yapmalıyım. Bir hasta bir hastahaneye gittiğinde, ben hemen burada iyileşeyim demez. Ama eğer iyiye gittiğini görüyorsa, iyileşmeye doğru gittiğini görüyorsa, ne yapmalıdır? Tedavisine devam etmelidir. İyileşmiyorsa ne yapması lazım? Yani hali iyiye gitmiyorsa ne yapması lazım? Hastahaneyi değiştirmek lazım, doktoru değiştirmek lazım, değil mi öyle? Yoksa kendi kendimize ben düzelmiyorum, ben iyi olmuyorum, benden adam çıkmaz, olmaz demiyoruz. Böyle bir kelime daha önce söylemiştim, Allah'a ağır gelir. Allah kendinizi yermeyin diyor. ki. Kim böyle yaparsa fasıklardan olur. Fasıklar ebedi cehennemliktir dedi. Allah bana hakaret etme dedik. Sana nef etmişim Seni Hazreti İnsan olarak yaratmışım. Kötü halim var Yanlışım var de. vardı, var de. Günahkarım de. Ama ben kötüyüm deme. Evet. Var mı başka soru sormak isteyen? Allah razı olsun efendim. Anlaşsın inşallah. Efendim bir sohbetinizde Allah'ın isimleri zatına perdedir buyurmuştunuz. Evet. Bu perdeye bakmamız gerekiyor diye buyurmuştunuz efendim. Evet. Burayı biraz açabilir misiniz efendim abi? Evet. Ustak yolculuğunda Allah'a giderken Allah'ın cemarını müşahede etmeden önce ona perde olanı müşahede etmek lazım. O perdenin içine girmek lazım. Bu perde Allah'ın el esma u Hüsnasıdır. hüsnasıydır bu perde nur perdesidir yalnız. Nur perdesi. Allah'ın isimlerinin nurunun içine girmen lazım. Öyle ki Allah'a vasıl olabilesin. Yani Allah'ın isimlerinin nuru içine girmeden, o perdenen geçmeden... Allah'a vasıl olmak mümkün değildir. Onun için... Önce perdeye bakmak lazım, perdeyi anlamak lazım. Sonra evet, perdenin içine girmek lazım. Allah bizi oradan huzura alır. Ama her bir kur için bir kapı vardır. Bir kapı öndeki kapıdır. Allah'ın bir ismi onun üzerinde tecelli eder. Tam tecelli eder. Yani Hazreti insan olması için yeteri kadar tecelli eder. Allah'ın o bir ismi tecelli edince üzerinde o ismin nuru diğer isimlere de yardım eder. O nur onlara da sırayet eder. Onun için biri ona baktığında onu tanırken mesela Hazreti Eyüp gibi sabreden bir kul görür. Ama Hazreti Eyüp aynı zamanda merhametli biridir de, değil mi? Kerim biridir de. Aynı zamanda affeden biridir de ama o isim önde görülür. O isim onun vusat kapısıdır. Allah'ın rızasını kazandığı kapıdır o. Bir isim. Ama diğer isimler de mevcut. Sanki o ismin hatırına diğer isimler de onda tecelli ediyor. Öyle görünüyor. Yani bir tarafta güzel yaparken onu tam yapmaya çalışır. Allah da oradan ikram ediyor ona onun üzerinde o perdeden, o kapıdan geçer. Bu durumda kaç tane kapı vardı? 99 tane kapı var. Nereden girersen gir, yeter ki Allah'ın bir isminde Allah'a yönel, onunla yürü. O kapı sana açılır. Yoksa herkese, bütün isimler seninle tecelli etsin, öyle vuslata erdense bu imkansız bir şey olur. Kulun gücü yetmez buna. Evet. İsimleri perdedir. Bunu geçmeden Allah'a vasıl olamasın demektir. Perde mecaz olarak söylediğimiz kelimedir. Mecazi olarak. Haşa Allah için perde konusu değildir. Bizim anlayacakmış şekilde onu söyledik öyle. İsimler perdedir. Bununla beraber mesela bir sinema perdesi farz edelim. Perde olmayınca görüntü olmuyor. Yani görüntünün olabilmesi için perdenin olması gerekir. Onun için bütün varlık aslında perde misali Allah'ın isimleri orada tecelli ediyor. Bize düşen ona bakıp onu görüp anlamaya çalışmaktır. Allah'ın güzelliğini, kudretini, rahmetini, affini, mahfretini orada görüp o isimleri orada sevip iman edip o isme bürünmektir. Perde gönlümüzde. Aşağı ineceğiz, perde gönlümüzde. Kendi gönlümüze baktığımızda, Allah'ın bize olan muamelesini gördüğümüzde, Allah her bir ismiyle bize nasıl bir muamele yaptığını mutlaka görürüz. Yanlış yapıyoruz, bir süre sonra, evet, bunun farkına varıyoruz mesela, tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Boyun büküyoruz, sonra Rabbimiz, o gönlümüzün üzerindeki sıkıntıyı, perdeyi kaldırır, seni affettim, mahvuret ettim der, sen de bunu tadıyorsun. Bak, bu sefer Esma-ül Hüsna'yı kendi gönlünde tadıyorsun, üzerinde tadıyorsun. Rabbine olan muhabbetin, bununla beraber bir kat daha artar. Ya da herhangi bir konuda bir sorun, sıkıntın vardır, Allah sana öyle bir yardım eder ki, onun yardımını görürsün. O yardım etti. O ikram etti. Bunu görürsün. Ne yaparsın? Rabbim bana özel olarak böyle bir muamelede bulundu dersen Rabbini biraz daha seversin demiyorum. Biraz daha seversin. Başka şey, onu bir daha seversin. Allah insanı her an yaratıyor. Ve kazandığı sürekli onunla beraberdir. Her gün yeni bir hayattır. Bütün hayatımız boyunca Allah ile olduğumuz en güzel anlarımız bir araya gelir ve Allah bize bizi huzura alırken muameleyi ona göre yapar. Ayet-i kerimede buyurdu, onlara yaptıklarının en güzeliyle muamele ederiz. Bu çok önemli bir mesele. Yani bir an Allah'a kendini öyle yakın hissettin ki, tattın ki bunu, bil ki Allah seni huzura aldığında en çok ona yakın olduğun anla sana muamele eder. Onun için her anda biraz daha ileri gitmeye çalışmak lazım. Biraz daha Allah'a yakın olmaya çalışmak lazım. Mesela ibadetler içinde bu böyledir. En güzel yaptığın, en güzel kıldığın namaz hangi namazsa Allah senin bütün kıldığın namazları öyle kabul eder. Onun için ne demişlerdi? Bütün namazlar bir namaz içindir. Yani en güzel kılınması gereken namaz içindir. Her namazda mutlaka bu çabayı, gayreti sarf etmemiz lazım. En güzel secdeyi yapayım, en güzel rükuyu yapayım. En güzel kıyamı yapayım, en güzel huzurda durayım. Allah bize yaptıklarımızın en güzeliyle muamele edecek çünkü. O zaman bize düşen nedir? Allah'a yakın olmaya çalışmak. Bir âşık gibi. Âşık demek aşık demek. Aşık gibi. <Gülüyor> Arkadaşlar ne sormuştu? Biri birinin namaz kılma isteği olmasa, secde etme isteği olmasa. Olur mu öyle şey? Söyledim. Tembellik yapmak başka bir şeydir. İstekin olmaması başka bir şeydir. İstek var ama tembel olabilir. İstek yok, iman yok. Evet. Var başka sorusu olan? Varsa devam edin. Hocam geceniz merak olsun. Allah razı olsun. Bu da bir yıl önceydi, ben bir hata yapmıştım. O hatadan dolayı Allah bir kulu üzerinde beni uyardı. Ben de korkmuştum. Tam 10 gün Allah'a yarvardım, gece gündüz. Hatta yatağımda secde oluyordu. İnsanlar beni görmesin diye gizli gizli Allah'a yarvarıyordum. Çünkü cehennemi, cehennemden bana e, haber vermişti. Sola bir gece sabaha karşı bir ses duydum. Nisa Surası diye yanlış olmasa hatırlıyorsun. Gösterdiği kaçinci ayet olduğunu aklıma gelmiyor. Ben de yatağa kalktım, adıza aldım, Hemen Kur'an'a baktım. Evet cehennemle ilgili ayetler vardı. Bir daha korktu, Yine tam 10 gün devam etti böyle. 10 gün sonunda sabaha karşı bir ses geldi sizi affettik. Evet, buyurdum. Demek ki gerçekten istiğfar edince Rabbimiz bir de gönlümüz mutmain olsun diye gerektiğinde bir de hitap edip affettiğini beyan ediyor kul samimi olunca Rabbinin yakınlığını mutlaka görür. Görmelidir. Darda kaldığında, zorda kaldığında, ne yapacağını bilemediğinde yapması gereken şey Rabbine secde edip ya Rabbi ne yapacağımı bilemiyorum. Sen benim Rabbimsin. Bana bir yol göster. Biri diyebilir ki yaptım yaptım olmadı. Olmaz. Öyle değil. Bak ne diyor? 10 gün boyunca. Böyle bir hitap gelmeseydi belki hep devam ederdi öyle. 10 gün, 20 gün, 1 ay. Yoksa iki sefer yapıp ben yaptım cevap alamadım değil öyle. Mutlaka Allah'ın yakınlığını bilip Buna iman edip bunu tatmamız lazım. Allah huzurunu kimseye bırakmaz. O onun kuludur, Onunla beraberdir. Onun hesabını yapıyor, yapar. Onun için bize düşen ondan istemektir, ona sığınmaktır, ona yönelmektir, onunla olmaktır, onu sevmektir, onu ciddiye almaktır, onu istemektir. Allah hepimizi böyle yapanlardan eylesin inşallah.